Mmm. him Elhamdülillah Sallallahu Allah'a kulluk razı olduğu kullarından olup cennete girmek cehennemden kurtulmak ya da yaratılış gayemizi yakalamak için neler yapılacağını Gazali Rahmetullahi Aleyh anlatırken konu kalp dizaynına gelmişti. Kalp düzelmedikçe ki bütün organlar onun emrindedir. Kalp düzelmedikçe bir başarı söz konusu değil diye özetleyebileceğimiz bir ders veriyordu bize. Bu kalbi problemli hale getiren Sıkıntılardan söz etmişti. Tuğlu emel mesela uzun projeli adam olmak dünyevi işler açısından bahsetmişti. Şimdi yeni bir başlığa geldi. Haset başlığı. Haset kalbin kanserlerinden bir kanser. Ne demektir haset? Çok önemli bir konuyu işleyeceğiz. İnsanca bir konu bu. Ne demek insanca? İnsan olarak bundan sıyrılmamız mümkün değil. Öyle bir konu bu. Bu haset nedir sorulduğunda diyoruz ki bir güzellik başkasının elinde niye duruyor, onda niye var diye kıskanmaya hasettir. Haset denir. Birisi güzel, yakışıklı. Ben de yakışıklı olsaydım onun gibi demek haset değildir. O niye öyle güzel demek hasettir. Öbürü nedir? Gıpta etmektir. Mesela birisi çok güzel Kur'an okuyor. Niye o okuyor Kur'an'da ben okuyamıyorum? Hasettir. Ama ne güzel okuyor. Ben de okuyabilseydim gıpta etmektir. Buradaki kalp kanseri olan, Sorun olan şey, onun Allah'ın nimetinin sahibi olmasını uygun bulmamaktır. Filanca zengin, niye o zengin? Sorduğun zaman haset olur. Yoksa zengin ben de olayım. Demek, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinde de var zaten, yasak değil. Ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda malını tasadduk eden, bir Müslümana gıpta edilir buyuruyor. etmekte lazım. Bir alimin ne güzel ilmi var. Bende de olsa diye mesela Gazali'ye bakıp ya Allah ne güzel alim keşke ben de olsaydım demekle de bir sıkınca yok. Niye Gazali oluyor da ben olmuyorum demek haset türüdür? Ve haset haramlardan bir haramdır. Ne gibi? Gıybet gibi. Ne gibi? Hırsızlık gibi. Ne gibi? kumar gibi. Adı üstünde haram. E peki ne yapıyoruz? Bu haramdan kurtulmaya çalışıyoruz. Nasıl haramdır diye kimsenin malını çalmıyoruz. Aynı şekilde haramdır diye haset de yapmıyoruz. Tamam bugünden itibaren haset yapmamaya karar aldık. Böyle değil tabi. Bu bir kalp hastalığı. Şimdi anlatacak azalimiz, rahmetullahi aleyh, bu hastalığa karşı, Önlemler aldığın zaman ve gerekli tedbirler sağlam olduğu zaman kurtulabilirsin. Karar ettim daha haset yapmıyorum demek gibi bir şey kurtarmıyor insanı. Evet şimdi geçebiliriz vezalemize. Bismillahirrahmanirrahim. وَاَمَّا <Mülüyor> hasedu Hasede gelince فَاِنَّهُ الْمُفْسِدُ لِتَّاعَاتِهِ İbadetleri ifsad eder, bozar elba'isu alel hati'ati hatalara sürükler Bu innehü da'ul ubal ellezi yüptela bihil kesiru minel kurra'i vel ulema bu öyle bir zor hastalıktır ki alimler ve Kur'an hafızlarının çoğu bile buna iptila olmuştur yani yakalanmıştır bu hastalığa fadlen alil ammeti ve cehalih nerede kaldı ki halktan insanlar cahil insanlar zaten bu hastalığa yakalanırlar hatta ehlekehum ve avradehumunnar sonunda onları helak etti ve evradehum onları soktu en nare ateşe ateş cehennem ve amma Ema o kavle Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ema Duymuyor musun? Bilmiyor musun? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözünü. Sittetun yedhuluna'n-nar bi Altı kişi altı şey yüzünden ateşe girerler. El-arabu bil-asabiyeti. Araplar ırkçılık yapınca. Vel umara bil cevri liderler zulmedince. ve wedha kabile büyükleri, köy ağaları diyelim bilkibiri kibir yaparak cehenneme girerler. ve tujaru bil hiyaneti tüccar da hainlik yaparak yani hile yapıp hainlik yaparak ehlur rasati bil Köylerde yaşayanlar da cahil kalarak. Vel bil hasedi. Alimler heset yaparak ateşe girerler. Hadisin altıncı maddesi alimler niye cehenneme girerler? Cevabını verdiği için buraya bu hadisi almış. Bu hadisi de değil mi Firdevs'inde rivayet etmiş. Burada bizim ilgili maddemiz alim haset yaparsa ateşe girer. Şimdi sizler e, YouTube kanallarında veya hocaları dinlediğiniz farklı yerlerde 10 hocayı dinleyip belki 7'sinin 8'inin o hoca yanlış, benimki doğru. Ben doğrusunu söylemesem az kalsın o sizi sapıtıyordu dediklerinde bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin altı kişiden altıncısını niye saydığını anlarsınız. Alimler Allah'ı ve Peygamber'i gazalinin yaptığı gibi anlatacak yerde başkalarının ayıplarını, yanlışlarını, hatalarını anlatarak İslam'a hizmet etmeye kalkmaları hasetten kaynaklanıyor büyük oranda. Bunun için de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Vel ulama bil hasedi. Alimler haset yüzünden ateşe girecekler." buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem. Ve enne ve inna beliyyatan. en ordeti ulama'n Türkçedeki bela dediğimiz şey Bela <gülüyor> gaşûmuha, uğursuzluğu, yanlışlığı. En evradetü'lulemâa en-nârâ. Alimleri ateşe sokacak kadar büyüyen, uğursuzluğu bu kadar büyük olan bir konu, bir bela lahakîkun <gülüyor> gerektirir en yuhzara minha ondan sakınmayı. Yani alimler bile haset yüzünden cehenneme giriyor diyorsak biz Deniyor ise hadiste demek ki sıradan insanlar çok daha fazla bundan tehlike altındadırlar. Eğer alim için bu ateş konusuysa cahiller bizim gibiler mesela bunu çok daha fazla önemsemelidirler. Ve bilesin ki ennel hasede haset hasede tekrar tarif etmiyorum tabi neydi haset niye Onda var. Ona yakışmadı. O araba onun olmamalıydı. Biz esnafız. O memur aldığı halde büyük bir daire aldı. Biz hala kirada oturuyoruz. Yok sen de al. E niye onun dairesi var? E senden mi çaldı? Yok. E onlar memur üstelik. Biz karı koca çalışıyoruz. Onun tek kocası çalışıyor. Nasıl aldılar arabayı? İşte bu haset. O hayırlı olsun arabanız, hayırlı olsun daireniz dese bile içinden demez onu. Kendini de yakar, nazardan öbürünü de yakar. Onun için de haset, sevapları yer bitirir. Ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi denmiştir. Ennel hasede hased yüheyyicu, hamset-i eşya beş şeyi körüklüyor. Haset beş şeyi körüklüyor. Yani haset tehlikeli dedi ya bu tehlikenin mantığını bize anlatıyor şimdi. Beş şeyi körüklüyor. Ehadüha birincisi ifsadut taat. Taat ta, ta kitabın başından beri hep kullanıyor ibadetler demek. İbadetleri Allah için yapılmış şeyleri ifsad ediyor. İfsat ne ediyoruz? Bozmaya. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela kadın hamur yapıyor, kek yapacak. Bu kekin işte mayalanıp şişmesi lazım. Hazırlıyor, koyuyor fırına, bakıyor ki yaptığı gibi bir santimde kalmış. İfsat oldu diyoruz. Mesela yemeğe işte 10 gram tuz katılacaktı. Elinden Tuzluk düştü, 200 gram tuz katıldı. Yemek ifsad oldu diyoruz. Yani kullanım dışı kaldı. İbadette nasıl ifsad oluyor? Mesela namaz kılanın abdesti bozuldu namaz kılarken. Ne oldu? Namazı ifsad etti abdest diyoruz. Mesela kadın setre namaz kılması lazım. E diyelim ki üzerindeki şalı düştü, başı açıktı. Secdeden kalktı, şalı da üstünde yoktu. Bir rükün olan secde rüknünü başı açık namaz kıldı. Namaz fasit oldu, ifsad oldu diyoruz. Ifsat bu demek. i̇fsad ta'at, kulun yapıp biriktirdiği, yapıp biriktirdiği, biriktirdiği, namaz, oruç, sevap, Kur'an okuyor, hasenat yapıyor, anasını ziyaret etti, babası hacca gitti, umreye gitti, sevap, sevap, sevap, sevap, Uhud dağı kadar biriktiği, Haset geldi, bir fare gibi alttan kemirdi, kemirdi, bu kadar olan daha inmeye başlıyor. Haset aşağıdan yiyor. O kalbinden o daireyi onlar niye aldı ki? Ben daha tefsir almadan onlar ikinci tefsir aldılar. Talebe mesela haset ediyor. Fare alttan kemiriyor ki, Uğut da o kadardı sevabı, iniyor, iniyor, iniyor. Onun haberi yok ama. Kıyamet günü gidiyor herhalde Hazreti Abu Bekir'den sonra beni çağırırlar burada. Şey bu, daha kim olacak benden başka? bu Bekirlik falan bırak sen. Sen ne arıyorsun burada diyor melekler. E bizim sevaplar nerede? Onları haset bitirmişti. Ben adama bir şey yapmadım. Bir şey yapman gerekmiyordu ki Allah'a yaptın yapacağını. Ona o nimeti Allah verdi. Sana vermediği zekayı ona Allah verdi. Senin edinemeyeceğin kitapları Allah ona ihsan etti. Sen kıskanırken onu Allah ona niye verdi demek istedin? Bana da ver ya Rabb'i desen nimet olacaktı. Belki duan kabul olacaktı. Sen üç kere okuyup anlamadığını o bir kere okuyarak anlıyor. E sen bunu bir düşmanlık sebebi yaptın. E ben onu vurmadım, dövmedim. Elbette dövmedin. Zaten dövsen mahkemelik olurdun, hapiste olurdun sen. Sen Allahu Teala'nın veren İhsan eden Allah'ın karşısına dikildin fark etmeden. O da ne yaptı? Sevapları indirdi, indirdi. Sen Hz. Ebubekir'den sonraki ilk zannediyordun kendini. Sıfırlıklar arasındaymışın fark etmeden. Haset böyle bir bela. Bu daha çok alimlerde ilim hasedi olur. Kadınlarda güzellik hasedi olur. Kocalarını kıskanırlar. Nişanlılarını kıskanırlar. Gençlerde... Yakışıklılık hasedi olur. Zenginlerde mal hasedi olur. O niye o arabayı aldı? O niye o fabrikaya. Şeytan herkese bir kulp takacak kadar zengindir. Herkese bir kulp bulur şeytan. Herkese. Bir tek peygamberlere yapamaz bunu. Niye? Masumdurlar. Allah onları koruma altındadır. Beş kaynaktan körüklüyor şeytan bunu. Beş problem çıkarıyor. Bu birincisi ifsadu taat dedik. Taat'tan girdik meseleye. Taatlerimizi, sevaplarımızı ifsad. Kâlâ Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. El hasedü haset yekulul hasenati. Hasenatı nedir? Hasenat birikmiş sevaplar. Yekulul hasenati ekleye kulu eklen yemek. Mecazi bir ifade bu. Hasenatı yer. كَمَا تَأْكُلُ narul الْحَتَبُ Ateşin odunu yediği gibi. Odun ateşe temas ettiği an, büyük bir odun da olsa bir saat sonra külü kalıyor. Senin sevapların da hasede temas ettiği an, bir saat sonra, hatta bir dakika sonra, Allah için saate gerek yok, kül kalıyor. Ne külük kalıyor? İşte Ebu Bekir'den sonra herhalde beni çağırırlar zannediyorsun. Öyle bir şey olmuyor. Ve الثaniye, ikincisi, fi'lül ma'asî ve şurur İnsanı ma'asiyet ve şer işler yapmaya sevk eder. Ala mâ kâle vehmübnü münebbih, rahimehullâh. Bu vehmübnü münebbihi ara sıra zikredecek. Bundan sonra birkaç yerde daha geçiyor. Tabi'inin büyüklerinden, hicretin 124 yılında, 124. yılında vefat etmiş bir Allah dostudur. Hem hadis ilminde hem de zühd ile ilgili pek çok bilgiler bundan nakli. Kale vehb ibn-i münebbi teala Lilhasidim, haset eden için selasu alamat. Üç işaret vardır. Yetmelku iza şehide, el mehsude demek. Haset ettiği kimseyi görünce yağcılık yapmaya başlar temelleka yetemelleku yağcılık diyoruz ya biz. Yağ yakıyor adama. Yağ satmak demek değil. Yağcılık. Argo bir ifade bu. Yağcılık. Arapçası temelleka yetemelleku. Abi nasılsın? Ne var ne yok? Çok iyisin. Seni çok seviyorum. Bu yağcılık ifadesi. Kedinin mama almak için kıvranıp durduğu gibi. ve yeğtâbu izâ Arkadan gıybet yapar. ve yeşmutu bil musibeti. Ve bela geldiği zaman mutlu olur. Hasetçi, ve ibn Münebbih'in işareti çok önemli. Üç şey hasetçi de görülür. Birincisi yüzüne yağ yakar. Argandan gıybetini yapar. Başına bir bela gelirse içinden mutlu olur. Senin arabanı kıskanıyordu mesela. Aa yakışmış sana bu araba. Hayırlı olsun abi. Yağ yakıyor. Arkasından da hak etmediği arabaya biniyor der. Sonra arabayla kaza yaptın mı belasını buldu der. Hasetçi budur. Böyle e, tarif ediyor Vehb bir Münebbih. Kultu ve hesbuke sana yeter Allah Teala emrana yani gazali diyor ki kultu gazalinin sözü diyorum ki ben Hasbuke ve hasbuke sana yeter. Başka bir nasihat'a gerek yok. Enallahu Teala, Allahu Teala emrena bize emre diyor bil istiadeti min şerril haside. Haset edenden Allah'a sığınmamızı emrediyor bize. Demek ki şeytan gibi bir bela bu. Gale ve min şerr hasidin iza hased. Haset yaptığı zaman hasetçinin şerrinden sana sığınıyorum Allah. Im kama emre bil isti'azeti min şerr eşşeytanir recim ve mel'un şeytanın şerrinden ve sihirbazın şerrinden ona sığınmamızı emrettiği gibi hasetçinin şerrinden de Allah'a sığınmamızı emrediyor. Onun için dersinde çok iyi olan talebeler kitap okuyan, kitap yazan alimler Felek ve Nas suresini okuyup avuçlarına üfleyip sonra da vücutlarının her tarafına böyle elleriyle krem sürer gibi sürüp yatmalıdırlar. Kalkmalıdırlar. Felak ve Nas sureleri okunmalıdır. Çünkü Allahu Teala hasetten bana sığının buyuruyor. Allah'a sığınmadıkça kimsenin gözünden ve gönlünden kurtaramaz. Güzel kızlar, yakışıklı delikanlılar, genç yaşta hafızlar bilhassa hem nazardan hem hasetten Allah'a sığınmalıdırlar. Şeytandan Allah'a sığındın dediği gibi Allah. Hasetci de o müşerrihasidin ıza haset. Hasetçi haset yaptığı zaman bir beladır. Bunu sen anlayana kadar elindeki nimet gider zaten. Fanzur. Bir bakı var. Kemlehu mineş şerr ve'l fitnedi. Bak ne kadar fitne ve şer oluşuyor hasetten. Hatta enzelehu menzilete şeytani ve sahire. Hatta o kadar ki büyük belası hasetin enzelehu Allah onu indirgiyor menzilete şeytani ve sahir. Şeytan ve sihirbaz düzeyine indiriyor onu Allah. Neden kul min min min Kul şeytan allazi yuvesvisu fi insanların göğüslerine fitne veriyor Demek ki demek insanlardan da şeytan olabiliyor. Şeytanlaşmış insanlar da var. Evet. Hatta enzele manzilete şeytan ve sahih hatta en la mustaana aleyh hatta o kadar ki en la mustaana aleyhi ve la mustaada yardım istenecek, sığınılacak hiç kimse yoktur İlla billahi rabbil alemin. Rabbil alemin olan Allah'tan başkasına sığınma imkanı yoktur hasetten. Polise mi gideceksin? ne diyeceksin polise? Bu içinden haset ediyor beni. E getir belgeni diyecek polis. Açın kalbini bakın diyeceksin. Denmeyecek. Ne polis? Ya yani ne yapacaksın? İnternetten mi çığlık çıkaracaksın? Hasetçiden Allah'tan başkası koruyamaz. Böyle bir bela, böyle bir imtihan. Üç beş şey var demiştik. Körüklüyor oradan. Vesailesi üçüncüsü: et yorgunluk vel hemmu keder min gayri faidetin. Hiçbir faydası olmayan keder getiriyor, yorgunluk getiriyor. Nedir bu faydası olmayan şey dediğim? Yani işte bir talebe öbür talebenin kütüphanesini kıskanıyor. Tabii böyle bir şey olmaz ama ben yine anlatmış olayım. Yani talebe varsa kitabı var zaten koyacak yer yok bizim evde. Kimse keşke kıskanan olsa da onun için haset yapılsa. Yani mesela İhya-u'lûmü dinin yeni bir baskısı varmış on cilt. Ben almadım o nasıl olduğunu üstelik 5. cilde gelmiş. Tövbe estağfurullah. Bu bunda belki helal olabilir haset abi. Hani belki helal olur. Kurtubi almış. Uu Maide suresini bitirmiş baştan Fatiha'dan Kurtubi. Ben hala Kurtubi alamadım. Yani bunda herhalde haset olur geliyor bana. Bu bu haset neyse şimdi bunu bıraktık. Niye benim arabam yok? Onun arabası var. Sen haset etsen de etmesen de arabaya binip gidiyor. Bu arabasına binip gidiyor. Sen sadece yorgunluğun kalıyor sana. Kazandığın günah kalıyor. Kendi kendini kemiriyorsun. Akrep gibi kendini ısırıyorsun oluyor. Başka hiçbir işe yaramıyor. Dediği bu. Ette'abu velhemmu min gayri faydetin. Boş yere, faydasız yere kederleniyorsun, yoruluyorsun. Bel ve ma'azâlike vizrun ve ma'siyetun. Ma Tam aksine, boşu boşuna diyorduk ama vizr, günah ve isyan var bunda üstelik. Kema kâle İbn-i Harun Reşit zamanında yaşamış bir zat bu, İbn-i Böyle bir Harun Reşit demek, hicri 190-195 yılları demek. Böylece tabiinden olma ihtimali yok. Rehim ama ulemadan biri. O diyor ki, lem ere Hiçbir zalim görmedim. Eşbehe bil mazlumi. Mazluma benzer bir zalim görmedim ben. Minel Hasit Hasetten, hasetçiden daha çok. Yani hasetçi, zalim aslında ama mazluma benziyor. Yani zulmediyor, kendisi de zulüm gören biri gibi. Neden? O zulmünü kendine yapıyor, başkasına yapamıyor. Nefesun daimun ve akıl haimun ve gam sürekli enerji harcıyor nefesün daimun sürekli enerji harcıyor aklı orada takılı hep onunla beraber olan keder başka bir şey yok dolayısıyla bu aslında öbürüne haset ettiği kimseye mahsuduna zulm ediyor ama işkenceyi kendi görüyor kendi yiyor kendi ısırıyor kendi ağlıyor oluyor var rabiu dördüncüsü amel kalb Kalp körelmesi. Hatta la yekâdu yefhemu hukmen min ehkâmillâhi azza ve celle. Hasetçi bir insanın kalbi körelir. Allah'ın hükümlerinden hiçbir şey anlamaz olur. Falakat <torboat> lekat kâle süfiyanü sevri rahimuhullahu teâlâ. Süfiyanü sevriyi konuştuk daha önce. O dedi ki aleyke bitûlis semti. O çok sessizlik sahibi ol. Yani sessizliğin çok olsun. Ne demek sessizliğin? E, susmayı yeleşen temlikul vara. Vara dediğimiz yanı takva ile alakalı bir kavram kullanmıştık. Vara çok korumalı yaşamak. Takva açısından. E, çok susarsan takvaya vara sahip olursun. Ve la tekun harisan ale Dünyaya hırslı olma. Dünyanın nimetlerine Tekun haftıdan kendini korumuş olursun. Vla tekun tağanen kimseye sataşma, tağan etmek birine sataşmak demek. Tencu min el sunin nasi insanların dilinden kurtarsın. Sen kimseye sataşmadın mı? Kimse sana diliyle sataşmaz. Vla tekun Hasiden, burası bizim için altı çizilecek bölüm şimdi bu konuda. Hasetçi olma, tekun serial fehmi. Çabuk anlarsın. Buradan ne çıkıyor süfyan sevridin bu sözünden? Demek ki beş talebe, bir yerde hocalarından ders dinliyorlar da biri bir kere de anlamıyorsa o konuyu, iki üç kere de anca anlıyorsa küçük bir haset sıkıntısı var onda. Bu arkadaşlarının niye anlayıp anlamadığıyla ilgileniyor, kendisiyle ilgilenmiyor. Anlayışı kıtlanıyor bu sefer, kıt oluyor. Ve'l-Khamis'u, beşincisi. El-Hirmanu ve'l-Khizlanu. Hirman, mahrum olmak demek. Ve'l-Khizlan, perişan olmak. Mahrumiyet yaşamak, perişan olmak var. Hasetten dolayı. Fe'la ekadu yasferu bimuradin. Hiçbir zaman muradına ulaşamaz. Yani arzu ettiğini bulamaz. Wa la ala aduwin kimse ona düşmanına karşı yardım etmez. Düşmanı yok ortada çünkü. Kemaqal Haatim al Asam. Bismillah. Bunu da daha önce konuşmuştuk. Haatim Asam diyor ki. Abbaginu gayruzid dinin. Abbaginu kindar demek. Kindar. Kindar insan gayruzid dinin iyi bir dindar değildir. Kindar, dar olamaz diyor. Vel aibu gayru abidin. Başkasının ayıbını konuşan abid, ibadet eden biri değildir. Wan ne gayru ma'munin dedikoducu güvenli biri değildir. Vel hasudu gayru mansurun. Haset edene de yardım eden yoktur demişim. Beş şey üretiyor dedik. Bu ürettiği Beş şeyi e, bize saydı. Ve e, bu Gazali'nin beş şeyinden sonra kultu diyor ki diyorum ki el hasudu keyfe yasferu bi muradihi. Hasud yani haset eden kişi hasit manasında. Keyfe yasferu bi muradihi gayesine nasıl ulaşacak? Ve muradihu onun gayesi. Zevalu ni'amillahi taala an ibadihi'l muslimin. Bu satırın altını çiziyoruz. Müthiş bir slogan koymuş buraya. Muradul hasidi hasetçinin muradı, Muradül hasidi. Hasetçinin gayesi zevalu kaymasıdır. Ni'amillahi Allah'ın nimetlerinin kaymasıdır. عَنْ عِبَادِهِ الْمُسْلِمِينَ Müslümanların elindeki nimetlerin kaybolmasını istiyor bu adam. Hasetçi ne demek ki? Niye bunun arabası var? Ne demek? Arabası olmasın mesela. E, arabayı ona Allah ihsan etti. Haset eden insan, Allah'ın mümin kulları, Müslüman kullarındaki nimetlerin kaybolmasını istiyor. İstiyor ki Allah'ın mümin kulları, Müslüman kullarının elinde nimet olmasın. Siyasetten güçlü olmasınlar, ticaretten zengin olmasınlar, İlimse, ilimleri fazla olmasın, kitapları fazla olmasın istiyor. Allah verecek bu hasetçi kul olmasın bu diyecek. Böyle bir şeyi vermek isteyen Allah'a karşı sen nasıl direnirip de elde edeceksin? Hiçbir zaman hasetçi bu hedefine ulaşamaz. Allah veriyor çünkü. Sana mı sorup verecek allah Teala? Dolayısıyla hasetçi kürekle denizin suyunu boşaltmaya çalışan bir cahildir. Belki 5 yaşında çocuk niye ona verdiniz dondurmayı bana verin dese bunun bir anlamı olur çocuk bu. Annen sana da alır, ağabeyin insana da alır desen de inanmaz çocuk. Ama akıllı, reşit bir insan Allah'ın verdiğini niye ona verdi Allah diye hiç gam, keder, tasa taşır mı? Taşırsa bu ne demektir? Yani bir kürek almış eline, kum küreği, onunla okyanusun suyunu boşaltmaya çalışıyor. Kendini ıslatır başka hiçbir işe yaramaz. Onun için bu cümlenin altı çizilmesi gerekiyor. El hasudu keyfe yazferu bimuradihi. Nasıl gayesine ulaşacak ki? Zafara bimuradihi gayesine ulaştı demek. Zafer bildiğimiz Türkçedeki zafer kelimesi. Ve muradu zevalu ni'millah. Allah'ın nimetlerinin kaybolmasını istiyor. Böyle bir şey olur mu? Ve keyfe yunseru ala e'daihi ve hum ibadullahil mu'minun. Şimdi haset eden var, haset edilen var. Haset edenin bir düşmanı var. Kim o? Arabası olan. O düşmanını yenmek istiyor. O düşmanına karşı ona yardım edilsin istiyor. Allah sana yardım ettirir mi? Karşındakiler Allah'ın mümin kulları seni. Ebadül müminun. Müminlere karşı yardım etmana ya Rabbi arabasını alayım bunun diyorsun. Ya da kütüphanesini alayım. Niye bunda ihya ulumuddin var bende yok diyorsun sen. Allahu Teala mümine karşı sana yardım eder mi? Aksine mümini korur. Dolayısıyla sabah kalktığında, akşam yatarken ihlas ile şöyle sanki Allahu Teala'nın huzurunda dilekçe veriyor gibi böyle okumuş olmak için değil. Dilekçemdir ya Rabbi bir der gibi. اعوذ <gülüyor> böyle yapmış birisi Allah'a yanına almış birisi himayeye girmiş Karakoldaki birini gidip dövebilir misin sen? Ki bu ona da benzemez. Hasetçi farkında olmadan meleklerin koruması altındaki birisini yumruklamaya çalışıyor gibi. Dolayısıyla hiçbir zaman hedefine ulaşamayacak bu. Hiçbir zaman ama. Evet. Ve lekad ehsene Ebu Ya'kubu rahimehullahu fîmâ kal. Abu Ya'kub. Mekke ulemasından biridir. Hicret'in 330. senesinde vefat etmiş. Rahmetullahi aleyh Mekkelidir. Ebu Yakup çok güzel ifade. Ve lekad ehsene çok güzel yaptı. Çok güzel söyledi demek. Yavaş yavaş bundan Arapça kelimelerde öğrenelim. Ehsene yuhsinu ihsanen bir şeyi güzelce yaptı demek. Ve lekad ehsene ne güzel yaptı. Ne güzel söyledi fi bağal sözünde Allahumma ey Allahım sabırna bize sabır ver ala tamamin ni'ami nimetlerin tamamında bize sabır ver ala ibadike kullarının üzerindeki ve hessin ahvalahum onların hallerini de güzelleştir. Bu cümleyi tam nasıl anlayacağız? Allah'ım, şimdi Ebu Yakup ne diyor? Ahmet'in üzerinde bir nimet gördü, araba gördü diyelim. Onun üzerindeki nimeti sonuna kadar devam ettir. Bize de sabır ver o arada ya Rabbi. Kıskanmayalım onu. İkimizin de halini hayırla bitir ya Rabbi. Yani akıbetimiz hayır olsun. Mümince bir dua. Demek ki bu zat Ebu Yakup Arabası olan birisine hayırlı olsun desek içten söylüyor demek ki. Özellikle fazladan dua ediyor adama. Arabası eskimesin ya Rabbi demek istiyor. Rahmetullahi aleyh. Ve inne da'en yufsidu aleyke ta'ate. da hastalık demek. Deva ilaç demek. Ve inne bir hastalık ki yufsidu aleikat taate senin ibadetini eritiyor ve yüksiru şerrake ve mağcieteke senin şer ve günahlarını çoğaltıyor ve yemnege rahaten nefs huzurunu kaçırıyor senin rahaten nefs huzur demek kaçırıyor ve fehmel kalbi kalbindeki anlayışı öldürüyor ve nusuratü ala adde düşmanlarına karşı yardımı kaybettiriyor. Ve zafere aradığına ulaştırtmıyor. Fe eyüdâ in yekûnu ed eminhu. Bundan daha dert, hastalık hangisi olabilir? Seni içten içe kemiren, bitiren hastalıktan daha hastalık hangisi olabilir? Fa sana tavsiyem bir mualeceti nefsi kemindelik. Sen kendini ondan korumanı sana tavsiye ederim. Vallahu taala te veli't tevfik bi ve keremihi. Allahu Teala başarının sahibidir. Yani Allah başarı verir. Onu da lütfuyla, keremiyle verir. Burada Vallahu veli't tevfik bi mennihi ve keremihi bir dua çeşidi olarak ezberleyelim artık. Güzel Arapça dualarımız olsun. Başarı Allah'ın lütfu keremiyledir demek. Vallahu veliyyut tevfik bimennihi ve keremihi. Neyi konuştuk? Kalbin yaşadığı problemlerden birisi olan hasedi konuştuk. Bir sürü problem saymıştı öncesinde. Bu hasedi konuştuk. Hasetten koruyarak kendimizi kalbi koruma altına alacağız. Kalpte korundu mu dil, göz, kulak, organlar korunmuş olacak. Çünkü hatırlarsak geri döndüğümüzde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuştu? Vücutta bir et organ, bir et parçası var. O da kalptir. Kalp ne kadar düzgün olursa diğer organlar da o kadar düzgün. Çünkü kalp adeta trafu gibi. Elektrik oradan geliyor. Çeşme gibi su oradan geliyor. Orada su bulanıkken, senin kalbinde yani bulanık bir duygu varken gözün sağlam görmüyor. Veyahut da dilin düzgün konuşmuyor, yalan konuşuyor. Neden? Kalpten gelen kan diyelim ama biz o kanı kastetmiyoruz tabii. Kalpten gelen yönlendirmeler bozuk, abuk sabuk ondan dolayı. Evet ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina muhammad ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin